Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Nasıl yani? Bizi ce cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyorum? Peygamberimiz Ebu Mahsure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahsure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş ile arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicret'in 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. İlerleri nerede? Şurada biraz dinlensek. Yoldan geldik. Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz. Gelin şurada bekleyin. Biz temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik. Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı. Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu. 147. bölüm Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Ribia kabilesinin Abdul Kays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları Hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Af söz aldı. Ey Allah'ın Resulü! Bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun. Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları, söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Kâb bin Züheyr, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı, şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceir, Resul-i Ekrem safında yer almıştı. Ama o, bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki, Kâb yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi, abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu. Yine kardeşim Bücehir'den mektup gelmiş. Ah, ne diyor? Sana okuyayım. <gülüyor> Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan. Hmm. Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor. Bücehir tüm gerçekleri yazmış sana. Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin? Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Bücehir sana boşuna ümit vermez. Evet. Öyle diyorsa öyledir. Bu ara aklıma sık sık babam geliyor. Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına? O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu biliyorsun. Evet. Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını... Ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştum Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu Baban özel bir insandı bu sözleri boşuna söylememiş bence Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim Sana da böylesi yarışır. Artık bir karar verme zamanı geldi ya ona teslim olacağım ya da bu diyardan gideceğim. Haklısın. Kâb bir müddet düşündükten sonra İslamiyet'in hak din olduğuna kanaat getirdi. Medine'ye gelip Rasul-ü Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Kâb bu durumu akıllıca kullandı. Peygamber Efendimiz'in huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra şöyle bir teklifte bulundu. Kab bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzurlu saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem, ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz? Kab, peygamberimizden evet cevabını duyunca sevinçle şöyle dedi. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.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 değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı. Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana "Ey Abu Süleyman'ın oğlu, sen artık kendini ölmüş bildediler." Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana "Seni oyalayıp teselli edemem. Başının çaresine bak." dedi. Ben de çekilin yolumdan." dedim. Rahmanın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun mutlaka bir gün bir tabutta taşıracaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçesinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet... ...ve ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan... ...Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah... ...hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da... ...ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle... ...Peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben... Yüce Peygamber'e karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi O'nun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz O'nun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Kâb, resul Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti, Resulü Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek kırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek kabı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdül Uzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı. Amca, seninle konuşmak istiyorum. Gel bakalım evlat, ne diyeceksin? Amca... Ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum İslamiyet de nedir? Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini Şu Kureyş kaçkınları mı? Onlar kaçkın değil Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler Neyse ne Ee ne oldu araştırmalarının sonunda? Ben de Müslüman olmak istiyorum Ne? Ne dedin sen? Müslüman olmak istiyorum Allah'ın bir tek olduğuna eşi benzerinin olmadığına inanıyorum Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmim bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamına geliyor. İnsan nasıl olur da atalarının dininden yüz çevirir? Babanın kemikleri sızlamaz mı kabrinde? Amca, babam yanlış bir inanış üzerindeydi. Biz de öyleyiz. Kendi yaptığımız şeyler, taştan, ahşaptan oyduğumuz putlar nasıl ilahımız olabilir? Siz, daha fazla konuşup ilahlarımızın gazabını üzerine çekme. Amcacığım etme. Sen çok akıllı, ince düşünceli bir insansın Merhametlisin Allah'ın sana gönderdiği işaretleri düşün Onun bir tek ilah olduğunu fark etmiyor musun? Ah seni himayeme aldığımda küçücük bir çocuktun Baban hiçbir şey bırakmadan vefat etmişti Seni giydirdim, yedirdim, içirdim Benim sayemde mal mülk sahibi oldun Ben senin velinim Bunu asla izin vermiyorum Amca seni çok severim Üzerimdeki hakkını da inkar edemem. Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Sus, sus yoksa! Yoksa ne yaparsın amca? Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın Peki Peki amca Her şeyi dedim Anladım her şeyi Üstündeki elbiseni bile Peki Ben artık taşlara tapmayacağım Ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım Al amca Bunlar senin bana aldığın giysiler Şimdi kölemi çağıracağım Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek Kölem de senin zaten ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim emin olabilirsin. resul Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu. Benim adım Abdülüzzah, Müzeyneliyim. Peygamberimiz, hayır sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbiçade'in diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu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 Ya Resulallah kimdir o? Kimdir ya Resulallah? Peygamberimiz Habeş Necaşisi Asheme diye cevapladı ve ilave etti. Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileğiniz diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için kıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları! Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.